hadise kelo anlagimta enlem ve boylam www.mbirgin.com Merhaba değerli dinleyenler yine yeni bir ennem ve boylamda dördüncü ennem ve boylamda Envai çeşit müzik ve içerikle Ocak 2008 itibariyle huzurlarınızdayız programımıza hepiniz hoş geldiniz Efendim bugünkü ennem ve boylamda neler var neler? Neler yok ki eş görünümlü 8 küre içerisinden biraz hafif olan tek küreyi eşit kollu deraziyi iki kez kullanarak nasıl bulabilirsiniz? Bir toplantıdaki her bir kişi 3 kişiyle tokalaşıyor ve sadece bir kişi bir kişiyle tokalaşıyorsa bu toplantıda en az kaç kişi vardır? Işık hızına yakın hızda giden bir araç lambalarını yakarsa ışık hızı aşılmış olur mu? Evet, bunların hiçbiri yok. <gülüyor> Peki neler var? Duvarın maliyeti nasıldır? Sisin fayda ve zararları nelerdir? Esintinin anlam ve önemi. Bir depo nasıl oluşturulur? Olam bir müzik eseriyle devam ediyor. Oriental 1001 Nights albümünden İştar ve Last Ben de www.mbirgin.com Tiyatral çalışmalar, hazırlıksız konuşma. Yine yeniden bir kez daha ve yine stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Ev sahibimiz Sayın Aydın Başar Beyefendi. Vereceğimiz kelime hakkında 3 dakikalık zaman diliminde bizi bilgilendirecek, irşad edecek. Ardından bendeniz Mustafa Birgin. 3 dakikalık zaman diliminde yine sevgili arkadaşlarımın bana vereceği kelime hakkında bir şeyler söylemeye çabaladıktan sonra Tuncay Özdeberi Beyefendi'ye döneceğiz. Ve galiba takılık alacağız diye <gülüyor> düşünüyorum ama Tuncay Bey de... Yine zannediyorum iyi bir şeyler sunacak. Ardından işte kesin değil, sürpriz bir durum olma durumu söz konusu kim? Aydın Başar beyefendinin eşi Kadriye Başar hanımefendi stüdyomuza damlarlarsa ona da bir kelime vereceğiz. Evet, konuşmacı konuştuktan sonra eleştirilerimizi de yöneltelim. Ve şimdi Aydın Bey'e bir kelime vereyim. Buyurun. Desedin ya sabahtan beri <gülüyor> düşünürdüm. <gülüyor> hocam yani soyut mu olsun somut mu olsun? Fark etmez hocam yani nasıl takdir buyurursanız. Eyvallah. Peki o zaman size esinti kelimesini veriyoruz hocam. Oo. Esinti hakkında bizleri 3 dakikalık zaman diliminde irşad edin, bilgilendirin ve bildiklerimizden farklı şeyler duyma arzusundayız. Bakalım nasıl şeyler söyleyeceksiniz ve zamanınız başlamak üzere buyurun. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani zoraki de olsa böyle bir kelimeyle konuşmaya başlayacağız ama esinti deyince esintinin öncelikle kaynağını anlatmamız gerekiyor. Yani esinlenmekten geliyor gibi duruyor esinti ama e, diğer bir deyişle rüzgardan yani esmekten de kaynaklandığını düşünebiliriz. Esinti bulunduğumuz mevsime, bulunduğumuz yere göre değişebilir. Kimi zaman büyük esintilerden bahsedebiliriz. Kimi zaman da büyük esintilerin etkisinde kalabiliriz. Mesela nasıl olabilir? Kimi zaman e, ufak kabul edebileceğimiz bir durumdan kaynaklanan esintiler bizde büyük etki yaratabilirler. Veya e, esinlenmek isteriz şu o zaman. Bir işe başlamak için. Bunu e, gün Bey'in yapmakta zorlandığını görüyoruz. Onun için kendine oyunlar çıkarır sürekli. Her ay e, belirli oyunlarla. ...yaşamını hareketlendirmeye, esinlendirmeye çalışır ama tabi bunda ne kadar başarılıdır kendisine mikrofonu uzattığımız zaman bunun da cevap isteyelim. Şimdi esinlenme... Aslında çok da fazla esintinin e, tam olarak ne olduğunu anlatabilmiş değilim aslında ama aklıma getirdiği şeyleri anlattım sizlere. Ama esmek, esinti oluşturmak ya da esin kaynağı oluşturmak bu kelime de e, bende çağrıştığı şeylerden birkaç tanesi. En önemli durum da zaten e, esin kaynağı oluşturmak. Yaşamda zaten birçok şeyden esinleniyoruz dedik ama esinlenebilme durumunu oluşturmak, o ortamı sağlayabilmek gerçekten zor. En önemli durumda bizim için bu olmalı. Evet kıymetli dinleyenler ve hakikaten e, Aydın Bey'i tebrik ediyoruz. Çünkü çok e, farklı kulvarlar arasındaki e, anlamlar arasında bağlantı kurmaya çabaladı. Dikkatimi çeken nokta şu oldu. Aydın Bey tekrar etmedi belki bazı şeyleri ya da duraksamadı o, anla, o anlamda. Tebrik ediyoruz onu. Tuncay Bey'in eleştirisini almak istiyoruz. E, Aydın Bey'in e, konuşmasına ya da... E, Lütfen müdahalede bulunmayın. Ben bu programı idare etmekte zorlanıyorum Aydın Bey, Tunçay Bey. Lütfen. Aydın bence güzel konuştu. 3 dakika ben olsam 2 dakika falan önce konuşurdum herhalde. Onu birazdan gözleyeceğiz zaten. <gülüyor> Bana da patlayacak. Yani size patlatacak bir şeyler bulacağız. Evet yani kıymetli dinleyenler. Şimdi yani bu sıra bende. O yüzden heyecanlandım. Bana kelime verin. Arkadaşlarımız düşünüyorlar bana kelime verme noktasında. Onlar bana kelimeyi verdikten sonra zannediyorum 5-10 saniye içerisinde başlayacağım. Ama tabii ki onlar ne kadar zaman diliminde bulurlar ve bana verirler kelimeyi onu bilemiyorum. <gülüyor> Duvar. Duvar. Fark etmez, benim için problem değil. Soyuzumut diye soruyor Aydın Bey. Evet, kıymetli dinleyenler duvar hakkında birkaç yaklaşımda bulunmak istiyoruz. Duvar denilince aklımıza hep engel mi geliyor ne? Yani neden mesela e, bir yerden bir yere geçerken duvar e, bir yerde tıkaç görevi görür? Yani o kişinin diğer tarafa geçmesini engeller. Nasıl mesela diyelim ki e, su akıyor bir yerden diğer tarafa siz oraya set, bent bir yerde çekersiniz. Bir anlamda duvar. O ne yapar? Suyun diğer tarafa akmasını engeller. Ama nereye kadar? Duvarın yüksekliği kadar. Peki diyelim ki siz o duvardan depo yapacaksınız yani şöyle dört tarafı e, çevrili bir duvar yaparsanız oda ortaya çıkar üstünü de kapatırsanız aa, oldu size depo yani e, <gülüyor> demek istediğim duvarları çok farklı amaçlarla kullanmak mümkün şimdi duvarın bir de şey anlamı var eee Sanki yıkılamaz, tahrip edilemez, çok böyle sert, dayanıklı, haşin gibi bir anlamları da var. Yani biraz da bir mecaza anlamları. İşte arkadaşlarımız çokça güldüler bu arada benim bir dikkatimi dağıtmak için ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar diyoruz ve duvara yaslanarak programımızı idame ettirmek istiyoruz. Neden? Çünkü destekçimiz duvar olsun. Hani derler ya işte insanın destekçisi sağlam olunca gerisi kolay olur gerisi yaban olur. Çok eğlenceli eğlenceli. Duvarın imalatı noktasında bir, bir, bir, birkaç şey söyleyelim. Şimdi duvar var, bir de duvar var. Yani ikisi de duvar ama aralarında çok fark var. Mesela bir, bir duvar bir taraftadır, diğer duvar diğer taraftadır. Böyle olunca bu duvarlar karşı karşıya olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de bir diğer durum var. Şimdi bir duvar yaparsınız, diğer duvarın duvara dik. Dolayısıyla 90 derece arasında varsa şimdi eğer 4 duvar varsa zaten 90 derece varsa arasında en fazla 4 duvar yapabilirsiniz. Bu <gülüyor> açıyı diğer farklı şekillerde esneterek duvar sayısını arttırmak mümkün. Şimdi duvarların iç yüzeyleri ve dış yüzeyleri diye bir durum var. Hani mesela Mevlana'nın bir güzel sözü var. Çok güzel bir sözü. Der ki e, Hazreti Mevlana işte ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Şimdi duvarın da öyle bir durumu var, içi ve dışı diye bir durumu var. Mesela oturduğunuz evin içi belki de lüksür dışarısı e, şeydir yıpranmıştır, boyanmaya ihtiyacı vardır filan. Şimdi bu bir yerde bir insanı simgeleyebilir belki. Hani içi temiz, dışı e, dikkatsiz, özensiz gibi insanlar belki. E, bir de diğer durum var. Mesela bu, özellikle bu dışarıdan alışveriş merkezlerinde şurada burada olur genelde. Dışarısı çok cafcaflı olur. İçerisi ama çok da iyi olmayabilir. E, e, e, be, be, evet yani sürem bitmiş. <gülüyor> Birgim Bey'in konuşmasını dinledik. birgin Bey kimi zaman duvara yaslanarak, kimi zaman duvarın yanına geçerek, kimi zaman da karşısında duvarı görerek birçok şimdi kurmaya çalıştı. Güzeldi. Yaptıkları, anlattıkları kayda değer birçok şey vardı. Arada birkaç şeyde duvar duvara bakar, duvar duvardır gibi garip şeyler söylese de genel olarak iyiydi. Zamanı kullanabildi. Ha, kimi zaman biz e, güldük biraz belki etkiledik ama ona zaman da kazandırdı sanki. Tunçay'la atışmalarından da tabii birkaç saniye götürdü. Bunun farkındayız ama yine de gelişme görüyorum yani. En son konuşmasına göre bir bir iki yıl oldu herhalde. En son konuşmasını dinleyelim. Ama genel olarak başarılı denilebilir. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey yorumunuz için. Ben e, duvarlar arası bazlaşma ve arada kalma olayıyla alakalı olarak eleştirinize cevap olarak demek isterim ki. Hani renk katsın diye söyledim hocam. Nedir evet Tuncay Bey şimdi eleştirecek. Buyurun. Aydın'a katılıyorum abi. Yapmayın hocam bu kadar kısır bir eleştiri. Yapmayın daha iyi yani. Buyurun. Hocam <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Katılmak suç mu hocam? Ben katılın da birkaç ek ya da şey Farklı noktaya değinin <gülüyor> evet. Duvar hakkında daha çok Şey söylenebilirdi Aslında Tabii. güzel bir Güzel bir şeydi ee, <gülüyor> <gülüyor> Neydi az önce aklımda bir şey var Bak onu da unutmuşum <gülüyor> <gülüyor> Tiyatral çalışmalar, hazırlıksız konuşma bir müzik eserinin ardından devam edecek. Drop Guide Bangra albümünden Mohinder Kaur Bamra ve Gidda Paohan Deo. Ellem ve boylam. www.mbirgin.com Evet kıymetli dinleyenler Ve geldik Tuncay be. Ben diyordu işte bu oyunu sevdim 5 dakika yapalım demiş Davat'a ancak kayıt ortamında olduğu için ve istedik ki biraz daha acıdık birbirimize. Üç dakikaya düşürdük. Bakalım Tuncay Bey'in performansı nasıl olacak? Zannediyorum Aydın Bey, benim deyimimle Kuyuk Efendi kelime Ay. bulmuş vaziyette. Buyurun Aydın Bey kelimeyi sizin ağzınızdan almak istiyoruz, duymak istiyoruz. verelim ya kanepe. <gülüyor> Kanepe. Evet, yani kanepe hakkında biz 3 dakikalık zaman diliminde bilgilendireceksiniz Tuncay Bey. <gülüyor> Beğenmediyseniz ben değiştirmeye taraftarım zaten. Sen, sen ee, benim, tavsiyem, tavsiye. benim tavsiyem durun hocam o zaman hemen bulayım sizi. Ee, size de o zaman siz siz siz siz. siz. <gülüyor> Beyin aslında fark ettirmeden yapıyordur yani o işi. Çok bir şey yok, siz Hadi bakalım. Sisli yani beniminiz. <gülüyor> evet. Sis mi siz mi? Sis. Siz. Hadi evet, Neyin? başladı. Evet, siz e, bildiğiniz gibi coğrafi bir terimdir. E, <gülüyor> hava genellikle hava durumunu dinlerken genellikle biliyorsunuz TRT'den dinleriz böyle yoğun sis var gibisinden falan. Çocukluğumuzdan itibaren doymuşuzdur sisi. Ee, sisli günlerde önceden okula gitmezdik tatil olurdu tamam, böyle e, sevinirdik böyle <gülüyor> sisli günlerde ama ortaokulda lisede tatil olmazdı tabi birbirimizi göremezdik hatta sisi ben şeyden hatırlıyorum bizim bir Bosna Ersek mahallemiz vardı <gülüyor> i̇şte, sisle başlayıp da Başka Eee <gülüyor> Kaldık lan <gülüyor> Siz <gülüyor> <gülüyor> Kim buldu lan bu kez <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çocuklara yararları olduğu gibi mesela okulların tatil olması gibi büyüklerede zararları vardır. Mesela trafik kazaları falan meydana getirebilir. Onun dışında siz, sizi sadece coğrafi bir terim olarak ele aldığımız için fazla da konuşacak fazla bir yönümüz yok. Halbuki biliyorsunuz duvar ve şey kelimeleri... <gülüyor> esinlenme kelimeleri işte de öyle değildi. <gülüyor> o yüzden ben oturumun tekrarlanmasını talep ediyorum. <gülüyor> süremiz bitene kadar. Süremiz zaten 25 saniye kaldı abi. 25 saniye. <gülüyor> Ve sıra geldi Tunca bir eleştirmeye bir diğer deyimle yerden yere çalmaya. <gülüyor> Hayat evet, kıymetli dinleyenler, öncelikle şu yüzden e, eleştiriyorum Tuncay Bey'i. 5 dakika konuşma teklif eden kişi, 3 dakika konuşamadı da ona kızıyorum bir. Bir de en son saniyelerde süreyi sayması e, olumsuzdu. Ama tabii ki yine de cesaretinden dolayı kutluyoruz Tuncay Bey'i. Ve şimdi Quick Efendi, benim de imimleydi bu? Tabii Başar Beyefendi'nin Tuncay Bey'in konuşmasını değerlendirmesini talep ediyoruz. Olaya konuşabilir miyim, konuşamaz mıyım diye böyle biraz... Sönük başladı. Aslında konuşabilirdi. Normal, yani sırf be. coğrafyadan devam etse zaten 3 dakika dolardı. Sisli günlerin zararları, yararları, şunu bunu onu biraz uzatabilirdi. Biraz hikayeleştirebilirdi. Çabuk pes etti gibi geliyor bize. Hı -hı. Ee, ama genel olarak bazı şeyleri toparlayabildi. Onun da önceki konuşmalarını hatırlıyoruz. <gülüyor> <Ve> yine ilerleme <gülüyor> olduğunu görüyoruz. Çıncay Bey'de o, de o, ilerleme o, var. Doğru Biraz deneyebilirsiniz Sizinki 2-3 tane almama yedi. Evet. Esintiyi verelim. Yani siz madem böyle diyorsunuz, sizinki kolaydı kolaydı diyorsunuz Tuncay Bey. Ve üzerine konuşulduğu halde size bir jest. Buyurun. Bize esinti hakkında Bilgi verin. 3 dakikalık zaman diliminde bakalım neler söyleyeceksiniz. Hadi olmadı. Ondan sonra duvar hakkında da konuşabileceksinizdir demiyoruz sana. Yok. Esinti hakkında konuşun. Evet. Esinti e, kelime kökü olarak bakıldığında e, Esin'den geliyor. Esin bildiğiniz gibi bir bayan ismi. Güzel de bir bayan ismi. E, bana ilkokul arkadaşım anlatıyor. esintileri, rüzgar esintileri. Esinti ve esinlenmek işte böyle e, bulunduğun konuma e, farklı yerlerden bir şeylerin yaklaşması bir şeylerin etkisi altına girme gibi şeylerdir. E, <gülüyor> bir <dakika mı> var? <gülüyor> Esintiyi e, sadece esim ve esinti olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda esmek olduğundan e, es kelimesi olarak da düşünebiliriz. Ama es, es geçmek olarak da aklımızda kaldığı için e, bu aklımızı karıştırabilir. En güzeli esintiyi e, ne esin ne de es olarak alıp toptan esinti olarak düşünüp ...belliğimize yerleştirebiliriz. <gülüyor> teşekkür ederiz. Evet, kimi dinleyenler, biz teşekkür ediyoruz Tuncay Bey'e. Bu e, de ikinci de <gülüyor> ikinci denemesi Benim için... Kelime kolaymış hocam. Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel. Şimdi de iddia ediyor, diyor ki Tuncay Bey, en kolayı seninkiydi. Duvar hakkında konuşmak istiyorum. Tabii diyoruz, <gülüyor> buyurun duvar hakkında bu sefer deneyin. buyurun. Duvar, e, İngilizce'de e, wall, wall anlamına gelen bir kelimedir. Wallpaper diye mesela İngilizcede duvar kağıdı. Onun dışında e, fan wall diye Facebook'ta gördüğümüz e, bir duvar aklımıza gelebilir. E, bunun dışında evimizin <gülüyor> evimizin duvarlarından bahsediyoruz. <gülüyor> yapısından arka tarafını göremeyiz ama kendimize özgü tahminler yürütürüz. ''Duvarın arkası görünmez'' diye bir deyim de olabilir. Yoktur ama böyle bir şey. <gülüyor> ya da ''Her şey göründüğü gibi değildir'' diye bağlayalım biz bunu. Ha bir de e, Teoman bir şarkısı vardı. Mesela orada derdi ki ''Görünmem duvarlar inince yeter ki sen gör beni'' derdi. E, bu da yani işin biraz edebiyat yönü. E, değil mi hocam süre ne kadar bu arada? <gülüyor> Duvar... Evet kıymetli dinleyenler Tuncay Bey'i tebrik ediyoruz. Hakikaten duvar yani diğerlerinin oranı daha kolaymış onu hissettim. Yani o anlamda ben şanslıymışım. Ama yani... E, siz hakkında Evet yani... <gülüyor> Neden okumaya devam ediyoruz Tuncay Bey? Siz hakkında konuş diyor, siz konuşun diyor siz hakkında. Yani onu artık başka programlarda yapalım çünkü programın tadı karışmasın Üç ayrı kavram hakkında konuştunuz ve gitgide grafiğiniz yükseldi. Mesela ilkinde çok kolay tıkandınız. İkincinde epey bir yol aldınız. Üçüncüde sonuna kadar geldiniz. Yani o anlamda tebrik ediyoruz sizi. Evet ve Aydın Efendi nasıl yorumlayacak? Tuncay Bey'in değerlendirmelerini, konuşmalarını daha doğrusu. Tuncay Bey dediğim gibi hep geçen ya da en son konuşmalarıyla kıyaslıyorum ben de. Konya'dayken yaptığımız konuşmalarda özellikle mikrofondan kaçtığını hatırlıyorum Tuncay'ın. Şimdi özellikle kelime uygun olursa 5 dakika 10 dakika falan abartıyoruz tabii konuşabileceğini <gülüyor> iddia ediyor <gülüyor> ama gelişme var onu söyleyebiliriz yalnız kelimenin kolaylığı zorluğu değil burada başka şeyler işin içine giriyor yani çok kolay bir kelimede bile sıkışabiliyor insan çok zor bir kelimede de bazen 5 dakika konuşabiliyor o biraz o kurguyu ayarlamaktan geçiyor doğaçlama orada geliyor zaten normalde ikinci konuşmada bile belki o süreyi tamamlayamayabilir aynı insan. Hı hı. E, ama Tuncay tekniği biraz öğreniyor gibi. Biraz da kendine güveni fazla. O onu başarıya götürüyor gibi geliyor hı. bana. Eleştiri cevap geliyor. Tuncay Bey'den buyurun. Kendine, kendime yorum yapıyorum. Ben genelde aslında üretim olarak üretiyorum bir şeyi ama mesela çok benzetme yapıyorum. Hı hı. Ama o benzetmeleri hı hı. fazla hı hı. yok şey, onun içinden fazla şey üretemiyorum. Siz hı hı. bir şeye girince onu mesela çok ...didikleyebiliyorsunuz. Ben çok şey üretebiliyorum ama onları kısa kısa hemen geçiyorum. Hadi. Daha birkaç gün önce dinlediğim ve hayran olduğum, hayli hareketli bir eser var şimdi sırada. Arapça ve İngilizce olarak söylenen bu eser Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salatu selam getiriyor ve hepimizi buna davet ediyor. Ve Mesut Kurtis'in Salavat adlı albümünden aynı adlı eseri dinliyoruz. En Nabi Sallallahu Aleyhi Salavatullahi Aleyhi Kulukum Kulû Salavatullahi Aleyhi Dem blessings to him you must send if you want your life to be blessed. The blessings to him you must send when you hear his name the problem, be upon him. blessings be upon him. Let us all say together. ve 6, 4, 1 sala alay sala sala be upon him. blessings be upon him. let us all say together salawat upon, upon let us all say together So say to the If you want the Prophet to plead on the day of the Sampeed, Love Allah and Al-Habib, Salawatullahi Alayhi, Salawatullahi Alayhi, Salawatullahi Alayhi. The Prophet, peace be upon him. His blessings be upon him. Let us all say together, Salawatullahi Alayhi. Al-Nabi, salmur alayhi, Salawatullahi Alayhi aley ayuunu www.mbirgin.com Amerika'dan izlenimler, Mehmet Çoğal Merhaba sevgili dinleyiciler. Amerika'dan izlenimler köşesinde bu hafta sizlere Amerika'da gittikçe artan şiddet olayları hakkında kısa bir değerlendirme yapmak niyetindeyim. Amerika'ya gelme hazırlıkları yaptığım sıralarda ailemin filmlerden kalma bir tedirginlikle beni buraya yollamakta olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Özellikle sokakta yürümenin imkansız olduğu arka sokaklarda yol kesen, adam bıçaklayan ya da öldüren gangsterlerin bulunduğu bir ülke vardı hepimizin zihninde. Nitekim Amerika'da ilk ayak bastığın yer olan Baltimore'da suç oranının en yüksek olduğu şehirlerden biriydi ve bu endişeler çok da yersiz sayılmazdı. İnsan tabii ki yine bu konuda en doğru yargıya varabilmek için her şeyde olduğu gibi birinci ağızdan doğrulama yapılmasını istiyor ve kulaktan kulağa yayılan şehir efsanelerine pek fazla itibar etmemeye çalışıyor. O yüzden bu konuda yapılmış bir takım araştırmaları incelemekte yarar var. Örneğin şu an yaşadığım yer olan New güney bölgesinde oldukça güvenli yerler olduğunu sizlere söylemekte herhangi bir görmüyorum. Örneğin sabah evden çıkarken kapıyı kitlemenize üzüm olmadığı, postayla gelen kocaman paketlerin içinde bakın cep telefonu veya elektronik eşya gibi değerli aletlerin bulunduğunu da var, varsayalım, evin kapısına bırakıp gidildiğini ve insanların bunları çalma teşebbüsünde bulunmadığını veya mahallenizde herhangi bir yabancının çok da fazla dolaşmadığını zaten dolaşsa dikkat çektiğini fark ediyorsunuz. Ancak Amerika'da biliyorsunuz çok fazla genelleme yapmak insanları yanlış bir takım sonuçlara sürükleyebilir. Bunun en mantıklı açıklaması da hiç şüphesiz Amerika'nın 50 adet eyaletten oluşması ve bu eyaletlerin her birinin kendi iş kendine özgün bir Hükümetinin olması ve farklı yasaların bulunması. Bu yüzden Amerika'da bu böyledir, şu şöyledir veya bu bölge güvenlidir. Bunun hemen yanındaki bir başka bölge de güvenlidir demek mümkün olmuyor. Ve asıl hemen 5-10 kilometre ötede bir başka şehir olan Camden şehrinde siyahi nüfusun özellikle yoğun olduğu bir şehir olması belli. Sokaklara girdiğiniz zaman endişelenmeye başlıyorsunuz. Yoldan geçen insanlar, o bölgedeki kalabalık sizi endişeye sevk ediyor ister istemez. Artı bir takım istatistikler de bu bölgenin suç oranının oldukça yüksek olduğunu söylüyorlar. Örneğin Amerika'nın en güvenli olan şehri Brick, New Jersey eyaletinde. Yine Amerika'nın en tehlikeli şehirlerinden bir tanesi Camden ve yine aynı eyalete New Jersey'de yer alıyor. Peki, e, son zamanlarda şiddet olaylarının tırmandığına dair göstergeler var mı diyecek soracak olursanız Bununla ilgili e, geçtiğimiz günlerde Amerika'nın en güvenilir haber kaynaklarından biri olan NPR radyosunda Philadelphia şehrinde artan adam öldürme olaylarından söz ediliyordu. Bu cinayetlerin pek çoğunun yine uyuşturucu ticaretiyle alakalı olduğu da e, gözler önünde konulan iç karartıcı bir başka tablo idi. Ayrıca yine istatistiklere bakıldığında geçtiğimiz ay Philadelphia şehrinde 400 kişinin öldürüldüğü ve giderek artan bu adam öldürme olaylarından dolayı Philadelphia şehrinin artık Philadelphia diye anılmaya başlandığını da yine aynı programda dinlemiştim. Konuyla ilgili olarak da emniyet görevlileri elimizden geleni yapıyoruz ancak şehrin hapishanelerinde suçluları koymak için yeterli yer kalmadığını da söylemeliyiz bir, bir açıklama da yaptılar. Adam öldürme olaylarının sayıcı artmasında en önemli etkenlerden biri de hiç şüphesiz silah kullanımının artması. Hatırlarsınız Amerikalı muhalif yönetmen Michael Moore, Benim Cici Silahım isimli belgeselinde Amerika'da hızla yaygınlaşan silahlanma sorununu ele almıştı. Gerçekten de silah kullanımının yaygınlaşması, cenayet olaylarının artmasında en büyük nedenlerden biri. Yine aynı programda konuşan eski bir hükümlü, artık zamanın değiştiğini, uyuşturucu işlerinde hemen herkesin silah kullandığını ve rahatlıkla adam öldürebildiğini söylüyordu. Eskiden silah sahibi olabilmek oldukça zormuş. En fazla bıçakta yaralamaların olduğu tıp hadise vurgu bulduğu biliniyormuş. Sonuç itibariyle artan şilet olayları yalnızca Amerika'ya has bir sorun değil elbette. Türkiye'de de polisin girmeye çekindiği mahalleler ve şehirler olduğunu biliyoruz. Sorun giderek yaygınlaşan silahlanmanın günün birinde insanların evlerinden çıkamaz hale gelmelerine neden olabileceği ihtimali. Sanırım bu konuda yapılabilecek en doğru hareket de yine silah sahibi olmak isteyen insanlara getirilecek sınırlandırmalar olacaktır. Amerika bu konuda treni biraz kaçırmış gibi gözüküyor. En azından ülkemizde bu gerçekler göz önüne alınır da güvenli bir ülke olabilme adına olumlu girişimler atılır diye umut ediyorum. Benim söylemek istediklerim bunlar. Hepinize güzel bir ay diliyorum açıkçası. Çalışıyor sürevademinin gün açıklanılır adlı albümlerini bilgi.com'a eklemiştim. Orada yer alan yazıyı ardından Mursel bir çalışmasını sunacağız şimdi. Yıllar önce sanırım 2001'de Konya'dayken Marmara Müzik'ten çıkan eserlerden derlenen Marmara'dan Ezgiler kasetini satın almıştım. Birkaç isim dışında albümdeki sanatçıların tümünü tanıyordum. Tanımadığım isimler Mürsel Işık, ve Metin Haboğlu'ydı. Eserlerden bir tanesi Mürsel bir çalışması olan Hüzünler Perisi'ydi. İlk dinleyişimde yadırgamıştım. Gerek ses, gerek söz, gerek söyleniş albümdeki diğer eserlerden ve beklentilerimden farklıydı. Mürsel Işık, Rafet'e romanı çağrıştırmıştı bana. Tatlı bir esinti kıvamındaki bu eseri dinledikçe sevmeye, hatta Mürsel Işık'ın diğer eserlerini de merak etmeye başlamıştım. Ve zaman sonra Mürsel Işık ve Hüsrev Hatemi'nin ortak çalışmaları olan Gün Akşamlı'dır adlı albümü bir şekilde temin edebildim. Albümdeki eserleri dinledikçe heyecanım artıyordu. Özellikle Zamanın Sesleri adlı enfes eser beni coşturmuştu. Bu eseri ve albümü defalarca dinledim dinledim. Müstaliçin başka çalışmalarının olup olmadığını internette sorgulamaya başladım. Nihayet yeni çıkmış Non Dolet Acımıyor adlı albümün haberleriyle karşılaşıyorum. Heyecanlanmıştım. İlk fırsatta kendimi bir müzik markette buluyorum. Daha sonra bir başkasında sonra ötekisinde. Çoğu bu ismi daha önce duymadıklarını söylüyorlar. Yavaş yavaş umudumu yitiriyordum ki büyük bir müzik market albümü getirtebileceklerini söylüyor seviniyorum. Zaman sonra gidiyorum henüz gelmediğini söylüyorlar. Daha sonra da aynı cevabı alıyorum. İnternette geniş çaplı bir araştırmaya giriştim. Lakin sadece albümdeki parça isimlerini elde edebildim. O günden sonra aklıma geldikçe zaman zaman minik çaplı araştırmalar yapmaya devam ettim. Ve sonunda 2008'de Nurşalış'ın MySpace sayfasıyla karşılaşınca, hele ki bazı müzik çalışmalarına orada yer verdiğini görünce hayli sevindim ve onunla iletişim kurabilmek umuduyla bir mesaj gönderdim. Sağ olsun cevap vermek lütfunda bulundu. Ve şu sıralar Mürsel Işık üçüncü bir albümü gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyormuş. Henüz yayınlanmamış olan bu albümden birkaç örneğe kendi sayfasında yer vermiş. Ve işte şimdi orada yer alan ve benim onlarca defa dinlediğim heyecan verici enfes bir eser Mürsel Işık ve Can Verme Sakın Aşka. Dinlem ve boylam Ellen ve Boylan. Çeşit müzik ve içerik Elbette yalandır. Sevgiliden bir parça. Sevgi alıp bana verenler. Buna karşılık can alıp sevgiliye derdiler. Sevgiliden bir parça. Sevgi alıp bana verenler. Buna karşılık canım alıp sevgiliye derdiler. Ellerim de böyle. www.mbirgin.com Hokai Temiz'in Kuzey'den Güney Yansımalar adlı konser kaydı olan albümünde heyecan verici eserler var. Daha önce Kosova adlı eseri büyük bir heyecan ve keyifle defalarca dinlemiş ve özellikle eser olarak mbirgin.com'a eklemiştim. Ve aynı albümden daha yeni keşfettiğim Tommy adlı eserde bir ney taksimi var ki, ...beni aldı, başka diyarlara götürdü. Emin olmamakla beraber, Ney'i üfleyenin rahmetli akı gündüz olabileceğini sanıyorum. Ney öyle acılı üfleniyor ki, dinleyen yumuşuyor, hüzünleniyor, eriyor. Ve işte şimdi, Ennem ve Boylam'ın sonunda, Tommy adlı bu eserden bir kesit yer alıyor. şeyler okumak istedim, epey düşündüm ve sonunda Hazreti Mevlana'nın mesneyesinin girişinde yer alan mısralardan serpiştirdim. Koptuğumdan beri kamışlıktan ben Ağlar kadın haket inmeyişimden İsterim haşretle doğranmış üret Derdimi dökeyip de evlat ederek Aslında kopup da ayrı kalanlar Gene o kavuşma günü var De geldim ben Ahuzara, eş olunuz bedbahta ve bahtiyara. Her biri sandı ki bana oldu yar, lakit aramadı bende ne söz var? Bu ateş yok ise vah vah. -va. Aşkın ateşidir ki meye düştür. Aşkın dostu ki meye düştür. anlarla dolu yolları söyler. ne ki geldi bu akıl kim anladı ki ustanga ile var, var. Mı? Balıktan gayrısı suya kandı, nasipsizin günü kekikik yandı. Pişkinin halini hiç anlar bahar, söz kıssa ve selam. www.mbirgin.com Efendim sonraki Enlem ve Boylam'da, 5. Enlem ve Boylam'da, Şubat 2008'de yine yeniden birlikte olunca dek hoş ve esen kalınız. Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin Ocak 2008